Bu resimde ne görüyoruz? Çocuklarla sanat okuma ve düşünme. Hazırlayan ve sunan Nurşah Yılmaz. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da bu resimde ne görüyoruz? Programımız başladı. Bugün de programımızda seçtiğimiz bir okumaya ve üzerinde e, birlikte düşünmeye çalışacağız. Ben Nurşah Yılmaz ve konuklarımız... Ben Birce Doğan, merhabalar. Selam Rüzgar Bayram. Ben Kumsal Ceylan, merhaba. Merhaba, ben Şınar Karayli. Hepinize merhaba çocuklar. Ee, evet, şimdi resmimizi henüz açmadık. Benim de resimlerini yaparken ne tür duygu durumları içinde olduğunu hep merak ettiğim, beni de çok heyecanlandıran bir ressamın tablosu bugün için seçtiğim. Eminim siz de seversiniz. Evet, daha fazla merak uyandırmadan geçiyorum hemen. Miro'nun Harley Quinn Karnavalı adlı eser üzerine konuşacağız bugün. Dinleyenleri hatırlatmamızı yapmadan geçmeyelim. Juan Miro'nun. Harlequin Carnavalı'dı, Harlequin's Carnival adlı eserine sizler de bizimle internetten açıp incelerseniz seviniriz. 1924-25 yıllarında yapılmış olduğunu ekleyelim e, bu tablonu. Resme bakınca neler görüyoruz bakalım? Çok fazla ayrıntı var. Birbirimizin söylediklerine böyle e, ekleyerek daha pratik bir şekilde tabloya odaklanmayı deneyebiliriz. Aynı şeyler üzerine konuşmanın daha ötesine geçmek için pratik bir yol olabilir bu. Evet rüzgar. Ben burada daha çok olağanüstü şeyler görüyorum. Gerçekte olmayan. Bir sürü renk kullanılmış. Arkada bir cam var. Bir sürü kitap görüyorum. Bir tane zar görüyorum. Ve daha çok hayvanlar beni dikkatimi çekti. Yürüce? Öğretmenim ben bu resimde çok fazla renk görüyorum. E, ve bir pencere görüyorum. Pencerenin e, pencerede Dağlar gözüküyor ve bir güneş gözüküyor. Ben ne dersem? Bir ay var pencerenin hemen altında. Ee, ve e, pencerenin yanına doğru baktığımızda da müzik notaları var. Çınar? Eee ben hayvanları sanki bir, birkaç tane normal hayvanın birleşiminden oluşmuş gibi gördüm. Hı hı. hı, -hı. Farklı yaratıklar gibi. Evet. Gerçeğe benzemeyen. Ama bazılarını gerçeğe benzetebilir miyiz? Kumsal. Benim şu ilgimi çekti, yani kırmızı ve mor tonları, yani kırmızı, mor, sarı tonları kullanılmış ama arka planda kahverengi. Bir de daha böyle kuş, balık gibi şeylerin karışımı gibi, çınarında dediği gibi ya da ejderha gibi. Başka neler dikkatinizi çekiyor, ekleyebilirsiniz. Düşünün ki bu resmi şu an hiç bizimle birlikte inceleyemeyen, yalnızca bizi dinleyen ve zihninde canlandırmaya çalışan insanlar var. Tabii oldukça kalabalık bir resim olduğu için e, neresinden tutup ne söyleyeceğinizi şaşırıyor olabilirsiniz ama daha fazla dikkatinizi çeken, daha çok tablonun merkezinde olduğunu düşündünüz belki. Bir şeyi seçip, bir figür seçip odaklanabilirsiniz tarif etmek için. Rüzgar? Önemliyim, bence bu resmi yapan insanın en sevdiği renk mordu ve Kırmızı civar renklerde çünkü çok fazla mor ve kırmızıyı kullanmış. Kumsal. Benim şöyle bir şey e, dikkatimi çekti. Çok fazla böyle e, bir karakterin kuş gibi olan, ejderha gibi olan bir karakterin elinde keman tuttuğunu görüyorum. Notalar görüyorum ve şu altta... Boynuzlu, mor ve kırmızı gözlü bir karakter var. Onu da işte sarktığı ip gibi şey biraz sol anahtarına benziyor. O yüzden biraz müziğe de e, yani böyle ilgi duyulmuş gibi geldi bana. Tam da ne yapıyor olabilirler acaba? Nasıl görünüyorlar diye soracaktım. Bu figürler acaba nasıl görünüyor olabilirler? Rüzgar? Öyle mi bilmiyorum. Kımsal'ın dediğinden yola çıkarak Bence bunlar şu an bir korede ve e, bir başkan var böyle Kore'yi yöneten. Böyle şarkı Hı. söylüyorlar gibi geldi. Çünkü arkada da böyle e, bir tane nota var böyle satır gibi bir şey. Rüzgar yani, koroya benzetti. Buradaki e, figürlerin her biri adeta bu koronun bir parçası gibi. Uyumlu var mı peki birbirleriyle sence? Bence uyumlu değiller. Herkes farklı bir kafadan çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Birce? Ee, öğretmenim benim aklımda iki şey var. Ee, bence ya çalışıyorlar ama çok düzensiz bir çalışma ortamı. Ya da e, oyun oynuyorlar. Hmm, birbirleriyle ilişkileri var yani o kadar da kopuk değiller. Yani evet kopuklar ama yani bir, bir mesela atıyorum diyelim ki oyun oynuyorlar. Biri başka bir oyun oynuyor. Biri başka, biri başka, biri başka gibi geldi. Çınar, sence birbirleriyle ilişkileri var mı? Yani biraz var biraz yok gibi. Hepsi aynı ortamda bulunuyor. Ama hepsi farklı bir şey yapıyor. Tuhaf bir şekilde bir yandan da uyumlu gibiler diyorsun. Kumsal? Bence yine Çınar'ın dediği gibi aynı ortamlılar ve biraz da senkronize gibiler. Ama hepsi değil yani mesela birkaç kişi ım, aralarında bir şey yapıyor. Birkaç kişi başka bir şey yapıyor gibi. E, yüz ifadeleriyle ilgili e, ne düşünüyorsunuz? Bu göze bakarsanız resme nasıl görünüyor bu figürler? Canlı mı, mutlu mu? Heyecanlı mı? Rüzgar. Bence e, buradaki karakterler şaşırmış görünüyorlar. Çünkü nasıl bir durumun içinde olduklarından habersizler. Ve bir şey daha bilemek istiyorum. E, resimde çok fazla böyle geometrik şekil kullanılmış. Çınar. Bence neredeyse hepsi ifadesiz gözüküyor. Sen ifadesiz diye yorumladın. Birce. Öğretmenim bence hepsinin... Farklı duygus duygu yaşıyor hepsi Çünkü mesela e, alt aşağıda e, şey iki tane canlı var ve onlar mutlu gibi duruyorlar e, Sonra böyle kanatlı maymuna benzettiğim bir canlı e, şey yarısı zar gibi bir kutunun içerisinde olduğu için üzgün gibi ve yukarıda da yarısı ay ve yarısı güneşe benzettiğim canlı da şaşkın gibi gözüküyor bana. Kumsal? bana şu masanın üzerindeki balık tepkisiz ve üzerin içindeki sinek benzer şey üzgün gibi geldi. Diğer hepsi de şaşkınmış gibi geldi. Özellikle şu sarı olan ağzını açmış şeyle o bir cennet yerisi güneşe sayya benzettiği şey bayağı şaşkın gözüküyor bence. Peki kaç yaşındadır sizce bu resmi yapan? <gülüyor> Tabi adını söyledik. Ünlü ressam Miro dedik ama yine de varsayımsal olarak. Şınar? 40 küsürlü yaşlarda yapmış olabilir bence. Rüzgar? Bence daha çok böyle gençken 20 milyon tozlu böyle. Hı -hı. Peki küçük bir çocuk tarafından çizilmiş olduğunu söylemiş olsam bu tabloya bakış açınız değişir miydi? Varsayalım ki küçük bir çocuk yapmış olsun bunu. Ne düşünürdünüz o zaman Kumsal? O zaman benim bu, yani bunu yapan çocuğun e, daha böyle renklerle oynadığı, kendini özgür hissetmek istediği e, gibi bir sonuca varabilirim. Çünkü ben de hani böyle e, işte çok fazla derslerden bunaldığımda falan öylesine renklerle oynuyorum böyle. Bir şeyler, öylesine bir şeyler çiziyorum. O yüzden öyle düşünebilirdim. Peki Birce? Ee, öğretmenim ben bu resmin bir çocuğun yaptığını düşün düşünüyorum. Yani olduğunu bilseydim, yaptığını bilseydim e, o zaman bu resme bakış açım değişirdi. Çünkü e, resimde bu yandan ben e, oyun oynamakla oyun oynamakla alakalı şeyler görüyorum. E, ve bunlar benim dikkatimi çekiyor. Yani sanki çocuk oyun oynamak istiyor gibi gelebilirdi bana bilmiyorum. Eğer hani bunu bir çocuk yapmadıysa o zaman hani nasıl desem bir yetişkin yaptıysa ee, o zaman belki de yapmak istediği, çocukken yapmak istediği şeyleri çizmiş olabilir. Hı hı. Ya da çocukken hayal ettiği şeyleri çizmiş olabilir. Yine yani de bir çocuksu ruhla yapmış olabilir. Evet, bana öyle geliyor. Yani çok fazla oyun görüyorum ben. Rüzgar? Bence e, bunu bir çocuk yapsaydı gördüklerini çevirip, biçimlendirip böyle çok garip bir eser ortaya çıkartmış olurdu ve ee, biraz aslında böyle hayal gücü daha gelişmiş olduğu için çocuğun daha böyle daha güzel böyle sanatsal bir şey çıkar. Hmm Bundan daha da garip bir resim olurdu o zaman. Evet. Bundan daha da sanatsal diye ifade ettin hatta. Ne düşünürsünüz? Bir çocuk yapmış olsaydı bundan daha da garip, daha da eğlenceli, daha da sanatsal bir şey mi olurdu? Şener? Bence daha garip olurdu yani daha çok. Figür olurdu daha hayal gücüne yani daha fantezi şeyler olurdu. Ama daha sanatsal olur muydu onu bilemem. Sanki bu yeterince fantastik değil gibi hatta diye yorumladınız. Peki siz bir isim verseniz ben ismini söyledim. Birazdan ona ilişkin birkaç not düşeceğim dinleyenlere ve size de. Ee, siz bir isim vermek isteseniz ne isim verirdiniz bu resme? Hiç e, Miro'nun etkisinde kalmadan söyleyeyim Rüzgar. Çocuk sanatı. Çocuk Güzel. Şınar? Fantezi karga kargaşası. Fantezi kargaşası ya da fantastik kargaşa. Birce? Ee, öğretmenim ben hayaller derdim. Çünkü olağanüstü şeyler var. Hı -hı. Şimdi size biraz Miro ile ilgili fikir vereceğim. Miro'nun kişisel olarak üzgün ve sıkıntılı bir dönemde yaptığı e, neşe dolu bir resmi var önümüzde. Tabloya adını veren Harley Quinn. Tablonun sol yarısının ortasında bir gitar şeklinde, göğsünde baklava desenleri ve üzgün bir yüz ifadesiyle resmi, e, resmedilmiş. Siz de fark ettiniz onu. Harley Quinn kim derseniz e, İtalyan tiyatrosunun aşkta sürekli başarısız olmasıyla ünlü, saf bir karakteriymiş. Söz edilen karnaval ise Pascalia öncesi böyle boğul yağlı yiyeceklerin yendi yendiği bir Hristiyan kutlaması olan Mardi Gras e, adındaki bir kutlama. Resmi Miro'nun beş parasız kaldığı, sıkıntılı bir döneminde yaptığını biliyoruz. Ee, bir gitar olarak resmedilen Harley Quinn'in midesindeki delik ve yüzündeki mutsuz ifadenin bunun işaretlerini verdiği düşünüyor hatta. Ee, midesi delik dedik, ee, yani mutsuz e, bir gitar, kulağı ve gözüyle gökyüzüne uzanan merdivenden söz ettik. Kanatlı bir takım yaratıklar var, gözü olan sütunlar, bir sürü garip form... Rüzgar çoğunun geometrik formlar olduğuna dikkat çekti. Hepsi bir karnaval ortamında neşeyle kendi dünyalarında bulunuyor. Hatta kopuklar ya da kimi zaman birbirleriyle ilişki içinde olduklarını, ya hatta uyumlu olduklarını gördük, keşfettik. Karnaval ruhu resimde yer alan bütün karakterlerden okunuyor neredeyse. Yani hepsi de neşe içinde ama biraz şaşkın, ama bir hareketliler gibi de bir yandan. Dışarıda göremeyeceğimiz garip garip varlıklar. Bazıları insani özellikler taşıyor gibi geldi. Kulağı ve gözü olan bir merdiven. Ee, diğer varlıkların bazıları hareket halinde, bazıları neşe içinde dans ediyor gibi görünüyorlar. Ya resmin sağ alt köşesinde Miron'un her zaman yanında olan kedisi. Sağ üst köşedeki pencereden Eiffel Kulesi görünüyor. Böyle daha neler var neler. Deniz kızları, balıklar, dans eden kediler, kayan yıldızlar, çeşitli kanatlı yaratıklar, müzik notaları... Daha birçok garip form ve fantastik göründüğünde varlıklar yer alıyor. Tablo genel olarak baktığımızda kimlerine göre en surreal sanatçı e, olarak görülen Miro'nun hayal gücünü adeta konuşturduğunu ve hayal gücüyle belki de e, şekillendirdiği analarını, işte deneyimlerini bize aktardığını e, düşünebiliriz. Daha bir sürü şey sayabiliriz bütün bunlarla birlikte. Biz bir kısmına temas ettik, bir kısmını dair yaptığımız benzetmeler isabetli oldu. Ben de birkaç bir şey eklemiş oldum. Peki bu figürlerin gerçeklikleri hakkında ne düşünüyoruz? Biraz bunun üzerine derinleşelim mi? Yani gerçekte gördüğümüz figürler, figürler buradakilere benzetilebilir mi? Çınar? Bazıları benzetiliyor ama bazıları benzetilmiyor. En çok hangisini benzettin gerçeğe? Orada yeşil kürenin altında bir balık gibi bir şey bulunuyor. Çok benziyor gerçeğine. Kumsal? Bence bütün her şey böyle gerçeklikle uzaktan yakından biraz olsun alakalı ama yani bence en çok benzeyen çınarın dediği gibi birinci olarak balık, ikinci olarak da o kürenin işte zarın içindeki şey bence sinek yani bence belli oluyor. Ama herkes sinek demeye de Hı -hı. Evet derdise hepimiz ona değindik. Zarın ya da kutunun içinde kanatlı bir varlık, sineğimsi, kanatları nedeniyle herkes uzlaştı neredeyse onu sinek olabileceği konusunda. Birce? Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Resmin çoğunluğunun gerçekle alakası yok. Fakat ben de merdiveni çok gerçeğe benzettim. Tabii bunu herkes merdivene benzetmeyebilir ama bence merdivene çok benziyor. Hı hı. Rüzgar? Bence de merdivene çok benziyor ve e, kum da dediği gibi o sinek de ıı, sineğe benzetmiştim ben ama belki başka biri kelebeğe de benzetebilir. Başka bir canlıya da benzetebilir. Bir de benim arkadaşım e, dikkat çekti böyle pencerenin içinde böyle ay mı güneş mi belli olmayan bir şeyin böyle kolları varmış gibi. Tünek? Hı hı. Ben arkadaşlarıma sineğe benzettiği şey daha çok Yusufçu'ya benzettim çünkü daha ince ve uzun duruyor. Hı hı. Sen türüne dair de e, fikir edinebiliyorsun. Peki sizce bir rüyasını resmetmiş olabilir mi? Ya da yani hayalleri midir? Bütün bunları hayal mi etmiştir? Ne düşünüyorsunuz kumsal? Ben zaten en baştan beri hani bunun böyle bir rüya, hayal gibi bir şey olarak düşünüyordum. Zaten benim koyduğum isim de bir çocuğun rüyasıydı. Ee, ondan sonra o yüzden e, bence bir rüyasını ya da hayal ettiği bir şeyi resmetmiş olabilir. Bircik? Ee, öğretmenim bence ressam rüyasında gördüğü şeyleri e, bir araya getirmiş. Yani... Hmm. Hepsini farklı rüyalarda görmüş fakat bir arada resmetmiş. Olağan dışı şeyler olmaları açısından mı böyle düşündüm? Yani e, rüyalar neye benzer aslında bunu sormak istiyorum. Olağan şeyler mi olur rüyalarda her zaman? Yoksa olağan dışı şeyler mi? Şener? Öğretmenim bence rüyalar kişiye göre değişiyor. Yani bir çocuk daha çok e, olağan dışı şeyler, hayal gücü... Hayal dünyasına şey rüyasında görebilir ama bir yetişkin daha çok gerçek şeyleri rüyasında görüyor yine. Senin rüyaların genelde daha mı fantastik daha mı olağan dışı şeyler? Ben genelde rüya görmüyorum hocam. Ne dersiniz gel? Harun'un bence de e, büyükler mesela daha böyle böyle daha olgur rüyalar görebiliyor mesela geziye çıkmış atıyorum. Gezide başına bir sürü olay gelmiş gibi ama ben daha çok böyle rüyamda bir gün şey gelmiştim. Sihirli güçleri var ve dünyayı kurtarıyorum böyle bir şey. Hiç bu kadar renkli ve e, heyecanlı işte fantastik rüyalar gördün mü? Miranın benzeyen. Evet ben çok rüya görüyorum. Peki sence onları sen kendin mi yaratıyorsun rüyalarını? Bence kendim yaratmıyorum çünkü kendim yaratsaydım ona hayal denirdi bence. Hm. O zaman bir anlamda e, rüyalarla hayaller arasında böyle buradan bir ayrım koyabiliriz. Kendimiz yarattığımızda daha çok hayal. Ama başka bir yerden geldiğinde rüya gibi mi demek istedin? Kumsal? Bence um, bir dakika, çocuklar yani küçük hani 6-9 yaş arası falan çocuklar daha çok kabus görüyor. Çünkü mesela okyanus... Bayağı kabus görüyor ve işte benim işte tanıklık ettiğim böyle tanışık olduğum çocuklar hep böyle bana kabuslarını anlatıyorlar. O yüzden bence bir de rüyaları kendimiz yaratacağız. Çünkü bilinçaltımızda işte ne kalıyorsa onu zaten gördüğümüze inanıyorum. Hmm. Bu şekilde büyükler de yani bence kişiden kişiye göre değişebilir gerçekten. O zaman rüyaları da kendimiz yaratabiliyoruz. Evet. Belki dolaylı olarak yani belki e, gündelik hayatta kullandığımız bir bilinç düzeyinde değil de başka bir bilinç düzeyinde ve aslında o da bizim yaratımımızdır. Hayallerle nasıl ayırt edeceğiz o zaman senin görüşüne göre rüyaları? Çınar? Öğrenmenim. Ee, uyanıkken hayal görebiliriz ama uyanıkken rüya göremeyiz. Hmm. Peki... Rüyada olduğumuzu nasıl anlarız diye bir soru devreye giriyor zamanda zaman da. Rüzgar? Sabah kalktığımızda o rüyayı hatırlarız ve ya çalışırız der. Ama hayal olunca ben o hissi pek yaşamıyorum. Hmm, başka bir anlatma hissini mi daha az yaşıyorsun hayal olunca? Evet. Anladım. Birce? Ee, öğretmenim, yani şöyle söyleyeyim. Mesela rüya kötü bir rüya da vardır ama genellikle hayal kurarken kendimiz için e, iyi olabilecek hayaller kuruyoruz. Hani kendimizi kötü hani hayal e, da kurabiliriz tabi ama pek açıkçası olan e, dışı biraz açıkçası. E, o yüzden ama rüyalarda kötü şeyler de görebiliriz de bu bizim açıkçası kontrolümüzde olan bir şey değil yani. Kim kötü bir rüya görmek ister ki? E, o yüzden bence aralarındaki fark bu. Peki Kumsal sen de düşünüyorsun? Evet bence hayalleri de bazen kontrol <gülüyor> hayalleri de bazen kontrol edemeyebiliriz. Mesela e, istemsiz olarak aklımıza bir şey gelir ve bunu e, hani hep hayal ederiz. Bu bence hani he, her zamanda hayal bilinçli bir şekilde kurulmaz yani. Ya yani mesela çok uçabiliriz kurduğumuz hayalde ve bu bize zarar verebilir gibi bir anlamda mı söylüyorsun? Hayır anlama söylüyorum. Mesela atıyorum bir tane kitap okuduk ve o kitapta okuduğumuz şeyden çok etkilendik. Ondan sonra onu hani kendi isteğimizde <gülüyor> kendi isteğimizde değil yani o şeyden çok etkilendiğimiz Aklımızdan yani? gitmiyor. Aklımızdan bir türlü gitmeyen bir görüntü bu. Peki neden rüya görüyoruz sizce? Bu konuda bir görüşünüz var mı? Sen ne düşünüyorsun? Öğretmenim bence insanlar e, yani gerçekte ol olamayacak şeyleri yani gerçekte atıyorum o is olmasını istemedikleri bir şey oluyor. Rüyada olmasını istemedikleri şeyi gerçekten de olmamış gibi düşünebiliyorlar. Rüyayı gerçekten ayıran ne o zaman? Yani gerçekte her zaman istediğimiz şeyler olmuyor ama rüyada istemediğimiz şeyleri olmasının engelleyebiliyoruz. Hı hı. Ne düşünüyorsunuz? Çınar'ın görüştük olduğu Ya da aksi yönde bir şey var mı? Yani biraz rüyayı gerçekten ayıran şeye de odaklanabiliriz. Yani gerçeğin aynısı değil. Olmayan şeyler diye ifade etti Çınar olan şeylerse gerçekler e, diye bir ayrım yapmakla yetindi birci ee, öğretmenim şimdi gerçekte e, biz mesela işte atıyorum bugün bunu yapacağım diyebiliyoruz Hı -hı. E, ve hani yani yap, yapmak istediğim şey yapabiliyoruz fakat e, rüyada mesela işte akşam uyumadan önce ben bugün bu rüyayı göreceğim deyip o rüyayı görmüyoruz bence. Yani bence ikisini ayıran şey bu. Biraz daha açarak söyler misin? Yani şöyle söyleyeyim. Ee, gerçekte kafamıza koyduğumuz açıkçası şeyi yapabiliyoruz. Mesela işte atıyorum ben bugün okula gideceğim deyip okula gidebiliyoruz. Fakat e, rüya ya girmeden önce yani uyumadan önce ben bugün atıyorum ben bugün rüyamda uçacağım deyip yani rüyamızda uçuyor muyuz yani her istediğimizde o rüyayı görebiliyor muyuz? Bence tartışılır. Plan yapmaya gelmiyor rüyalar, planları kaldırmıyor. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Böyle bir yerden bir e, ayrım mümkün olabilir aslında kumsal. Ama şöyle bir şey var, benim bir arkadaşımın anası var. Böyle rüyasında çok hani korkuyormuş şey yapmaya hani. <gülüyor> Kabus görmeye falan çok korkuyormuş. Sonra bir gün bir tane çözüm bulmuş. Tam rüyaya geldiğinde böyle hiç unutmayıp işte ben rüya görüyorum diye kendini hatırlatıyormuş. Sonra böyle uyanmaya yakın yönetebiliyormuş rüyasını. Bence olabilir yani. Biraz o gerçekte oluyor mu bilmiyoruz. Ama şey sanki o yanılsama içinde kalabiliyoruz uyanmaya yakın olduğumuz saatlerde. Peki yani sanki oraya hükmedebiliyoruz gibi bir yanılsama içinde olabiliyoruz. Belki de yanılsama içinde, tırnak içinde bilmiyorum. Rüzgar. Belki benim belki şey bilincimiz yerimize geldiği için onun rüya olduğunu farkında varıp eee Evet, farklı bilinç. Evet. Görmek istediğimiz şey kastır. Evet o farklı bilinç düzeyleri arasında işte geçiş sırasında belki görmek görebilir hale geliyoruz falan mı? Peki rüyalar hakkında konuşmak çok eğlenceli her zaman. Biz bugün tablodaki figürlerden hareketle sanat, sanatçı işte onun hayal gücü ve onun dünya dünyasının ürünü olması gibi bir yerlerden yaklaşarak düşünmek istedik. Tablo bize yeni ve e, neşeli bir dünyanın kapılarını açtı adeta. Bunu Miró'nun hayal dünyasına borçluyuz. Evet Miró'nun resimlerine e, bakınca hemen ilk aklımıza gelen e, hayal gücü, işte bir bilinçaltı, olağan dışı ya da olağanüstü di nitelendirdiniz. E, gerçek dışı ya da işte bilinçaltı dünyası ve düşler ve aslında rüyalar e, oluyor. Bu heyecanlı karşılaşma ötesine geçmekse e, yani bu dünyanın biraz daha içine girebilmek ise e, belki de tabloya daha uzun süre bakarak ve kendi hayal gücümüzle harekete geçirmek de mümkün görünüyor. E, Miro'nun boyutlarını ve başka sanat takımlarının yanı sıra temelde sanatçının hayal gücü ve düşlerinden beslenen e, sürrealizmin genel çizgileri içinde e, kalarak yorumlamaya çalıştık ve e, bunu yapmayı deniyoruz. Biz de resme baktıkça e, sanatçının fırçasıyla gerçekliği büyük ölçüde açtı ve son derece fantastik bir görünüme kavuşturduğunu düşündük. E, neredeyse hepimiz e, bu fikirde birleştik. Çocuklar, sürrealizm akımı e, rasyonel olanın, sanatçının kendi hayal dünyasının görüntüleri olduğunu altını e, çiziyor her zaman. Bu nedenle gerçeklik çok farklı form ve görünümlere bürünebiliyor. Burasında gördüğünüz gibi hele ki bu formlar rüyalardan besleniyorsa, hayal gücünden besleniyorsa ortaya böyle fantastik e, karnavalımsı bir görüntünün çıkması son derece doğal aslında bakarsanız. Diğer yandan yine rüyalarımız üzerinden düşünürsek işte bilincin e, kontrolü kaybettiği, işte rasyonel yine rasyonelliğin e, devre dışı kaldığı ve dolayısıyla bilinçaltı gerçekliğin ortaya çıktığı bir yaşantı olarak tanımlayabiliriz rüyaları. Ee, sanat ve özellikle de Miron'un sanatı her zaman bilinçaltı dünyaların dışa vurmanın en tipik örneğini veriyor bize. Bu gözle baktığımızda karnaval görünümü daha bir anlam kazanıyor. Bu haftalık programımız sona eriyor ve yeniden görüşmek üzere, yeni bir sanat üze e eseri üzerine düşünmek ve fikir üretmek için buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.